311. Mektup Bu mektup hakikatleri ve marifetleri bilen akıl ve nakil bilgilerinin kaynağı kıymetli oğlu Hace Muhammed Sa'i'de yazılmıştır. İnce bilgileri ve işitilmemiş hakikatleri işaretle anlatmaktadır. Allahümme, Farisi Beytler He, harfi bizi yetiştirendir. Elifse ise, Rabbi Habibullah'tır. Lam, Halilullah'ı yetiştirmiştir. Mim, Kelimetullah'ı bildirmektedir. Bu kelimenin başında bulunan Elif harfinin hakikati, Kelimetullah Musa aleyhisselamın mevdiğidir. Bu fakirin işinin başlangıcında onların yolunda bulunmakla ve hadis-i şerifte bildirilen varis olmak şerefine kavuşmakla bu harfin hakikatidir. Fakat Kelimetullah, Musa aleyhisselam bu kelimenin mim harfinin hakikatine gelmiştir. Bu açığa kulun geldiği yerse H harfinin hakikatidir. Bu fakirin şimdi bulunduğu ve sığındığı yer işte bu harfin hakikatidir. Bu hakikate gaybi hüviyet denir. Bu hakikat rahmet hazinesidir. Dünyada olan bir rahmetin ve ahiret için yaratılmış olan 99 rahmetin hepsi burada bu hakikatte bulunmaktadır. Sanki bu hazineden bir musluk dünyaya akmaktadır. Öteki rahmet musluğu ahiret içindir. Erhamur Rahim'in sıfatı bu hakikatten çıkmaktadır. Bu makamda yalnız-ı cemal sıfatı zuhur etmektedir. Celal sıfatından hiçbir şey bulunmaz. Sevdiklerine dünyada verdikleri bütün sıkıntılar ve üzüntüler cemal sıfatıyla terbiye etmektir. Celal olarak görünmektedir böyle yapması Allahu Teala'nın mekridir, aldatmasıdır. Bakara suresi 26. ayetinde mealen Allahu Teala onunla çocuklarını doğru yoldan çıkarır ve onunla çocuklarını doğru yola kavuşturur buyuruldu. Peygamberlerin sonuncusuna yapılanların başlangıcı elif hakikatinin üstünde olan bir hakikattir. Halilullah İbrahim Aleyhisselam'a yapılanların başlangıcı da bu yüksek makamın hakikatidir. Böyle olmakla beraber peygamberlerin sonuncusuna yapılanların başlangıcının hakikati, o yüksek hakikatin icmalidir, topluluğudur, bütünüdür. Halilullah başlangıcının hakikati ise o icmalin, o topluluğun tefsiri, açılmışı, yayılmışıdır. Peygamberlerin sonuncusunun rücu ettiği, geldiği hakikat, elif harfinin hakikatidir. Allah'ın gelip yerleştiği hakikatse Lam harfinin hakikatidir. Evet, icmalin topluluğun vahdetle ilgisi daha çoktur. Bunun için Elif'e gelmesi kolay olmuştur. Çünkü Elif harfi vahdete yakındır. Açılma kıda almak çok daha daha uygundur. Bunun için çok daha yakın olan Lama kavuşmuştur. Bundan dolayı Hazreti İbrahim hem başlangıçta hem sonunda çok bereketli olmuştur. İşte bunun içindir ki insanların en üstün olan Muhammed Aleyhisselam, Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın salavatı ve berekesi gibi olan salavatı ve bereket istemiştir. Allahu u Teala'nın isimlerinin mertebesi sıfatlarının mertebesinin üstündedir. Peygamberlerin sonuncusunun Rabbi yani yetiştiricisi olan ismi ilahi, mübarek Allah ismidir. Bu fakirin yani İmam-ı Rabbani Kuddüsallahu Sirruhu Hazretlerinin Rabbi olan isim Mübarek Rahman ismidir. Bu aşağı kulun Kelimullah'la bağlılığı olduğu için o büyük peygamberden bu aşağı kula çok bereketler ve yardımlar gelmiştir. Bu fakirin vilayeti her ne kadar vilayet-i musevi değilse de bu vilayetin bereketleri içindeyim. Bu yolda çok ilerledim. Bu aşağı kulun bu vilayetten faydalanması bu vilayetin icmalinden topluluğundan olmuştur. Büyük oğlumun istifadesi ise bu vilayetin yayılmasından açılmasından olmuştur. Bu fakirin vilayeti Musevi'den gelen vilayeti Firavun soyundan olan mümin kulun vilayetin gibidir. Oğlumun vilayeti de Firavun'un imana gelen sihirbazlarının vilayeti gibidir ve selam. 312. Mektup Bu mektup mir Muhammedin Muhammed suallerine cevap olarak yazılmıştır. Namazda otururken parmak kaldırmak doğru olmadığını da bildirmektedir. Alemlerin, bütün mahlukatların Rabbi, yaratıcısı ve varlıkta durdurucusu ve ihtiyaçlarını gönderen Allahu u Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstün olan Muhammed Mustafa ve onun peygamber kardeşlerine ve meleklere ve onun yolunda gitmekle şereflenenlere salat, selam ve iyi dualar olsun. Molla Muhammed'le gönderdiğiniz kıymetli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Soruyorsunuz ki, alimler Medine'deki Ravda-i denilen yer Mekke şehrinden daha kıymetlidir diyor. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın sureti ve hakikati Kabe-i Muazzama'nın suretine ve hakikatine secde etmektedir. Ravda-i Mübareke nasıl olur da daha üstün olur? Medine Camii içinde Resulullah'ın kabri şerifiyle caminin o zamanki minberi arasındaki 26 metre uzunluğundaki yere Ravda-i denir. Ravda, bahçe demektir. O zamanki minberi şerif 3 basamak ve 1 metre yüksekti. 654 yangınında tamamen yandı. Çeşitli yıllarda çeşitli minberler yapılmış, bugünkü 12 basamaklı mermer minberi Sultan 3. Murat Han 998'de İstanbul'dan göndermiştir. Cevap Yavrum, bu fakire göre yeryüzünün en kıymetli yeri Kabe-i Muazzama ve bunun etrafındaki Mescid-i Haram denilen camidir. Bundan sonra Medine'deki Ralca'yı i Mukaddesedir. Üçüncü olarak Mekke-i Mükerreme şehridir. Görülüyor ki Ravda-i Mekke'den daha üstündür demek ki doğrudur. Sual Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman namazda otururken parmağıyla işaret eder mi? Cevap Yavrum, şehadet parmağıyla işaret etmenin caiz olduğunu bildiren hadis-i şerifler çoktur. Hanefi mezhebindeki alimlerin bir kısmı da böyle söylemiştir. Hanefi mezhebindeki kitaplar çok dikkatli okunursa Parmak kaldırmanın caiz olduğunu bildiren haberler usul bilgileri değildir. Mezhebin zahir haberleri değildir. İmam-ı Muhammed İşabani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmağıyla işaret ederdi. Biz de onun gibi parmağımızı kaldırır ve indiririz. İmam-ı Azam Ebu Hanife de böyle söylediğin diyorsa da İmam-ı Muhammed'in böyle dediği nevadir haberlerindendir. Usul haberlerinden değildir. Fetvayı Garayet'te diyor ki, mühit kitabında sağ elin işaret parmağıyla işaret edileceğini İmam-ı Muhammed usul kitabında bildirmedi. Sonra gelen alimlerde de başka başka söyledi, İşaret edilmez diyenler oldu, işaret edilir diyenler oldu. İmam-ı Muhammed usul kitaplarından başka kitaplarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret ederdi diyor ve İmam-ı Azam da bunu haber verdi buyuruyor. İşaret etmek sünnettir denildiği gibi müstahaftır diyenler de vardır diyor. Fetva-i Garaif'te bundan sonra diyor ki doğrusu işaret etmek haramdır. Fetva-i Sıraciye'de Ali Uşin diyor ki namazda eşhedü enla derken şehadet parmağıyla işaret etmek ruhtur. Kübra kitabı da böyle diyor. Alimler bunu beğeniyor. Fetva da böyle verilmiştir çünkü namazda hareketsiz vakarlı olmak lazımdır. Gıyasiye fetva kitabında Davut bin Yusuf otururken şahadet parmağıyla işaret edilmez fetva böyledir. Muhtar olan beğenilen de budur. Muhammed Kuhistani Cami Rumuz kitabında diyor ki işaret edilmez ve parmak bükülmez. Mezhebin usul bilgilerine göre böyledir. Zahidinin kitabında da böyledir. Fetva da böyle verilmiştir. Mudmerat, velvaciye, Ulasa ve daha başka kitaplarda da böyle yazılıdır. Büyüklerimiz parmakta işaret etmenin sünnet olduğunu da bildirmektedir. Azinetü Riyavat kitabında Tatarhaniye kitabından alarak diyor ki, Teşehüde otururken La ilahe illallah derken sağ el işaret parmağıyla işaret eder mi? İmam Muhammed bunu usul haberlerinde bildirmedi. Sonra gelenler başka başka söyledi. Bir kısım alinler işaret edilmez dedi. Kübra da böyle yazıyor. Fetva da böyledir. Bir kısmı ise işaret edilir dedi. Görülüyor ki işaret etmenin haram olduğunu söyleyen alinler vardır. Mekruh olduğunu bildiren fetvalar da mevcuttur. İşaret edilmez, usul haberleri böyledir diyenler de çoktur. O halde Bizim gibi mukallidlerin hadis-i şerif vardır diyerek işaret etmeye kalkışmamız ve böylece birçok müştehitlerin fetvalarıyla haram veya mekruh ve yasak olduğunu bildirilen bir işi yapmamız kesinlikle doğru olmaz. Yasak olduğunu bildiren fetvalar karşısında Hanefi mezhebindeki bir kimsenin parmakla işaret etmesi iki fikri gösterir. 1- İhtihat derecesinde yüksek olan bu din alimlerinin işaret edileceğini bildiren meşhur hadislerden haberleri yokmuş demek olur. 2. Yahut hadisi şerifleri işitmişler fakat bu hadislere uymamışlar, kendi kafaları düşünceleriyle hareket etmişler demek olur. Bu fikrin ikisi de çok bozuktur. Böyle sanmak için pek baya veya çok inatçı olmak gerekir. Tergibü i Salat kitabındaki eski alimler, namazdan şahadet parmağıyla işaret ederdi. Sonraları Şiiler bu işte taşkınlık yaptığından sonra gelen Hanefi alimleri işaret etmeyi ehlü Sünnet'e yasak etti. Böylece Sünniler Şiilerden ayırt edilmiş olduğu sözü de kıymetli kitaplardaki haberlere uygun değildir. Çünkü alimlerimizin zahir usulü işaret etmemeyi ve parmağı bükmemeyi işaret eder. Yani eski alimler işaret edilmez buyurmuştur. O halde bu işin şiirlikte bir ilgisi yoktur. İşaret edemeyeceğini bildiren büyüklerine karşı edep ve saygımızı takınarak bize düşen söz şöyle olmalıdır. Bu büyükler işaret etmenin haram ve mekruh olacağına bir delil vesika elde etmeselerdi haram veya mekruh demezlerdi. İşaret etmenin sünnet ve müstahap olduğunu bildiren haberleri söyledikten sonra böyle demişlerse de doğru işaretin haram olduğudur buyurmazlardı. Demek ki bu din büyükleri işaretin sünnet ve müstahap olduğunu gösteren haberlerin değil, belki yasak olduğunu gösteren vesikaların doğru olduğunu anlamışlardır. Sözün kısası bizim gibi cahillerin birkaç hadisi şerif işitmemiz delil ve senet olmaz.'' Din büyüklerinin sözlerini reddetmemize sebep olmaz. Eğer biz şimdi onların anladıklarının yanlış olduğunu gösteren bilgileri ele geçirmiş bulunuyoruz denirse, bizim gibi mukallitlerin bilgisi bir şeyin helal veya haram olmasına vesik olmaz. Bir şeyin helal veya haram olması için mücehidin zannetmesi lazımdır. Mücehitlerin sözlerini, senetlerini örümcek yuvasından daha küçük sanmak büyük atılganlık olur kendi bilgisini din büyüklerinin bilgisinden üstün tutmak ve hanefi mezhebinin usul haberlerine bozuk çürük demek ve alimlerin fetva vermek için dayandıkları kıymetli haberleri hiçe saymak ve bu haberlere yanlış demek dini İslam'da büyük bir yara gedi kaçmak olur. İslam'ın büyük alimleri Resulullah'ın parlak zamanına yakın oldukları için ve ilimleri sonra gelenlerin bilgilerinden kat kat çok olduğu ve haramdan, günahtan sakınmaları, Allahu u Teala'dan korkmaları son derece fazla olduğu için, hadis-i şerifleri bizim gibi din bilgilerinden haberi olmayan, işittiği birkaç sözü ilim sanan boş cahillerden elbette daha iyi tanır ve anlarlardı. Doğrusu eğrisini, değişmiş olanını, değiştirilmemiş olanlarını bizden daha iyi ayırt ederlerdi. Bu hadis-i şeriflere uymamak lazım olduğunu bildirmelerinin elbette bir sebebi dayandıkları kuvvetli vesikaları mevcuttur. Bilgisi ve görüşü onlardan az olan bizler şu kadar anlıyoruz ki işaretin ve parmağı bükmenin nasıl olacağını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır ve birbirine uymamaktadır. SUAL ''Sizin yolunuzda çalışanlar her yerde çoktur. İş birinin arkadaşlarına başkanlık etmesini kimseye söyleyemedim. Bunun için kendime güvenemedim. Sizin işareti buyurmanızı bekliyorum. Uygun gördüğünüzü bildiriniz de arkadaşlarının başına geçirelim diyorsunuz.'' Cevap ''Bu iş sizin uygun görmenize bırakılmıştır. İstihareden eden ve teveccühten sonra siz emrediniz. Size ve yanınızdakilere selam ederim.'' 313. Mektup Allahu u Teala'ya hamdolsun. Onun çok sevdiği peygamberine salat ve selam olsun. Din ve dünya saadetinize dua ederim. Kardeşim Muhammed Haşim, Mirseyyid Muhibullah'ın mektubunda da bildirdiğiniz sorulara bildiğim kadar cevap yazarak gönderiyorum. Sual 1 Allah-u Teala'ya yaklaşmak için fenafillah ve bekabillah ve cezbe ile sülük makamlarının hepsini geçmek lazımdır. Ashab-ı kiram, mahlukların en iyisinin sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bir kere bulunmakla bütün ümmetin evliyasından daha üstün oldular. Acaba bütün bu seyr ve suluk ve fena ve beka bunlardan bir sohbette mi hasıl oldu? Yoksa... Bu bir sohbet seyri ve sulukun fena ve bekanın hepsinden daha mı üstündü? ı kiramın fena ve bekaları o hazretin teveccühü ve tasarrufuyla mıydı? Yoksa yalnız Müslüman olmakla mı? Bunlar suluk ve cezve hallerini ve makamlarını biliyorlar mıydı? Yoksa bilmiyorlar mıydı? Eğer biliyorlarsa bu hallere ve makamlara ne isim verilmiştir? Eğer onlarda suluk ve cezbe yolları yoktuysa bu tarikatlerin bid'at hasene olmaları lazım gelmez mi? CEVAP Bugün sorularınızı cevaplandırmak, yazmak da olmaz. Bir arada bulunmak, uzun zaman hizmet etmek lazımdır. Bu kadar zaman içinde kimsenin söylemediği şeyleri bir defada söylemek ve bir kalemde yazmak kolay olur mu sanıyorsunuz? Fakat sorduğunuz için cevapsız bırakmak da olmaz. Elinden geldiği kadar bunu çözmeye çalışacağım. İyi dinleyiniz. Fena ve beka ve suluk ve cezbeyle olan yakınlaşmaya Kurbi Vilâyet vilayet denir. Bu ümmetin evliyası bu yaklaşmakla şereflenmiştir. Ashab-ı kiramın, hayrul en'amın sohbetinde sallallahu aleyhi ve sellem kavuştukları yakınlıksa kur bir nübüvvettir. Resulullah'a uyarak ve ona varis olarak kavuşmuşlardır. Böyle yaklaşmakta ne fena vardır, ne beka ve ne de cezbe vardır, ne de suluk. Bu kurp, vilayet kurbundan kat kat daha yüksek ve üstündür. Çünkü bu kurp asa yaklaştırır. Vilayet kurbuysa zille gölgeye yaklaştırır. Ne kadar başka olduklarını buradan anlamalıdır. Fakat herkesin anlayışı bu marifetin tadını alamaz. Neredeyse bu ümmetin yüksekleri de bu marifeti anlamakta, Cahiller gibi kalır. Farisi'nin dediği gibi. Ebu Ali Sina kalenderlik yapsaydı, kalenderlerin hepsi sofu olurdu. Evet, eğer peygamberlik kurbunun kemallerine vilayet kurbu yolundan çıkılırsa, o zaman fena, beka, cezbe ve suluk lazım olur. Çünkü vilayet kurbundan yükselmek için bunlar lazımdır. Fakat vilayet yolundan gitmeyip, peygamberlik kurbunun caddesi seçilirse, Fena, beka, cezbe ve suluk hiç lazım değildir. Ashab-ı kiram nübüvvet kurbunun caddesinden ilerledi. Bunun için cezbe, suluk, fena ve beka bunlara hiç lazım olmadı. Bu marifeti Mevlana Emanullah'a yazılan mektupta da arayınız. Bu fakir mektuplarımda ve kitaplarımda halimin suluk ve cezbesinin ötesinde ve tecellilerin, zuhurların ötesinde olduğunu yazmıştım. O yazılarımda işte bu nübüvvet kurbunu bildirmiştim. Ağcam Hazretlerinin hizmetlerindeyken bu devlet hasıl olmuştu. Bunu ağca Hazretlerine şöyle bildirmiştim. Bence öyle bir hal hasıl oldu ki o halin karşısında seyri enfüsi, seyri afaki gibi oldu. Bu halimi bildirmek için bu kelimelerden başka söyleyecek bir şey bulamadım. Bu açılacak halim seneler geçtikten sonra yerleşmeye, anlaşılmaya başlayınca kısaca yazmaya kalkışmadım. Bu nimeti ihsan eden Allahu Teala'ya hamd olsun. Allahu Teala ihsan etmeseydi biz bunu bulamazdık. Rabbimizin peygamberleri doğru olarak gönderilmişlerdir. Yukarıda bildirdiklerimizden anlaşılıyor ki fena ve beka ve cezbe ve suluk isimleri sonradan konulmuştur. Meşayih'in meydana çıkardıkları kelimelerdir. Mevlana cami defaat kitabında yazıyor ki, fena ve beka kelimelerini ilk olarak kullanan Ebu Sa'idi harrazdır. Mektubatın son bölümü: Kölelerinizin en aşağısı olan Muhammed sadık yüksek kapınıza sunar ki, bu aşağı kul çok zamandan beri kavz halinde olup çok sıkılıyordum. Sonunda Allahu Teala'ya çok şükürler olsun. Ancak yüksek teveccühünüzün yardımıyla büyük bir bast, gönül açıklığı ihsan olundu. Bu sıkıntısız haldeyken önceleri bu kimsenin yaptığı zikir ve teveccüh ve her şey şimdi onun Teala ve Tekaddes'e tarafından yapılmaktadır. Kendinde bunları arayabilmekten başka hiçbir şey bulunmamaktadır. Üzerine güneş ışınları gelen ayna gibidir. Bu ışınların doğmasıyla bedendeki ve latifelerdeki bütün karanlıklar ve bulanıklıklar yanıp temizlendi. Bunların hepsinde nur ve bereket hasıl oldu. Şerhi sadır oldu. Kalp genişledi. Bedenin hepsi nur olup ruhun ve sırrın eski parlaklıklarından daha çok ışık saçtı. Latifeler arasında en kamil tecelli kalp üzerinde oldu. Kalbe bakıp içinde başka bir kalp göründü. Buna da tecelli vardı. Bu kalbin kalbine bakınca bunun içinde de başka bir kalp göründü. Buna da tecelli vardı. Böylece sonsuz olarak her kalbin içinde başka bir kalp vardı. Şimdi bunların bir kalpte sona erdikleri sanılıyor. Fakat böyle olduğu iyi anlaşılmamaktadır. Şimdiki halin yanında eski hallerin ancak bir özenilecek şey olmadığı anlaşıldı. Bu makamın ismi biliniyordu. Edebe uygun olmaz korkusuyla yazılmadı. Ey gönlümün kıblesi! Bütün bunlar temiz teveccühümüzün sebep olduğu ihsanlardan birer zerredir. Farise'nin dediği gibi, vücudumun her zerresi dile gelse de şükrünün binde birini yapamam yine. Hazretlerinizin selameti ve yüksek kapınıza hizmetçilik edenlere katılabilmek için olan isteklerimizi nasıl açıklayalım, nasıl yazabilelim? Gece gündüz ve belki her an bu yüksek arzımıza ve çok kıymetli isteklerimize kavuşturacak olan güzel vaktin ve tatlı saatin ne zaman geleceğini düşünüyoruz? Fikrimizde, gönlümüzde bu istekten, bu dilekten başka hiçbir düşünce yoktur. Hak Teala en güzel şekilde ve en uygun yolla bu büyük nimete kavuştursun. Sevgili Peygamberi ve onun temiz âli hürmetine duamızı kabul buyursun. Oku! Gülen gözlerin yaş doluncaya kadar oku. Hakiki aşka kavuşuncaya kadar oku. Elbet o güzel bir gün rünuma olur. Muhabbetle okuyan masivadan kurtulur. Saatlerce günlerce hep onunla meşgul ol. Bu sözler tesiriyle açılır kalbi bir yol. Bir kalp meşgul olur bu manayla her zaman. Elbet imdada gelir bir gün bunları yazan. Thank <tries> you.